Global Population Speak Out Projesi Bazıları kalkınmanın akmasada damlar teorisi olarak adlandırılan teorilere, yani serbest piyasanın desteklediği ekonomik büyümenin dünyaya daha çok adalet ve kapsayıcılık getireceğine inanmaya devam ediyor. Şimdiye kadar gerçeklerle asla doğrulanmamış olan bu fikir, ekonomik gücü elinde, bulund ekonomik gücü elinde bulunduranların iyi niyetine ve halihazırdaki mevcut ekonomik sistemin kutsallaştırılmış işleyişine duyulan acemi ve safça bir güvenin ifadesi. Tabi bu arada dışlanmışlar hala beklemede. Başkalarını dışlayan bir yaşamı sürdürme hevesi, ya da bu bencil ideali canlı tutma hevesi, kayıtsızlık günümüzde küreselleşmiş durumda. Papa Francesco Aşırılıklar gezegeni. Aşırı kalkınma. Aşırı nüfus. Aşırı hedefler. Bir mesel, bir cümle, bir fotoğraf. Global Population Speak Out Projesi